Katları. Şimdi de enteresan bir şekilde e, mahkeme heyeti hakkın, hakkında bir soruşturma açılmış olması neye delalet e, bilmiyoruz ama karar duruşması olacağını düşünürken e, mahkeme bir anda 18 Nisan'a ertelendi yani karar duruşması 18 Nisan'a ertelendi referandumdan iki gün sonraya denk gelecek yani karar duruşması herkesin aklında bir soru işareti var e, neler olacağını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 Ve aslında devlete yakın kademelerdekiler e, hakikaten de buna uygun adımlar atmaya devam ediyorlar. Son haber de Şirvan'dan olacak. E, geçtiğimiz aylarda orada 16 işçi.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 Somalızı ziyarete gelen ziyaret ettiler, destek oldular acıları paylaşmaya ne yapabiliriz burada diye o zamanlarda tabi olay çok memnun değil, değil. acılar büyüktü ilk başta o aileler için ne yapılabilir, çocukları için çocukların geleceği için ne yapılabilir arayışlar içerisindeyken hı hı. böyle bir çocuk gelişim merkezi projesi günden azaldı Tabi o zaman sonra karnı kanunlarımızın desteğiyle de bir birim oluşturuldu. Çocuk gelişim merkezinde neler yapıyoruz ben kısaca hemen onlardan bahsedeyim. 14 yaş grubunu kalsayan sosyal faaliyetlerde, kültürel alanlarda, spor alanlarında, evde geçilecekleri boş vakitleri değerlendirmek, sokaklardaki o internet ortamından uzaklaştırmak adına gelip bu merkezde e, istedikleri... E, Saat kadar, dedikleri kurs sayısı kadar bu kurslardan faydalanmalarını sağlıyoruz. Bizim amacımız bu. Hiçbir aileden, veliden 1 lira destek almadan bunu sürdürüyoruz. Hı hı. Yaklaşık şu anda 2 bin civarında öğrencimiz var. Malum soma biliyorsunuz biraz madenci şehidimizin 16 bin civarında madenlerde çalışan işçilerimiz var. Hı hı. Dolayısıyla hani, nüfusun büyük bir çoğunluğu maden sektöründe çalışan e, kardeşlerimiz. Dolayısıyla çocuklarımızın çoğu da madenci çocuğu. Hmm. E, bu vefat eden kardeşlerimizin çocukları da dahil olmak üzere. Aslında önce onların çocuklarına yönelik başlamıştık bu projeye. Evet. Sonra baktık ki hmm. diğer çocuklarda da talep var. Bu e, da imkanlarımız çerçevesinde dedik bunu genişletelim. Hmm. Nihayetinde şu anda dediğim gibi 2000 civarında öğrencimiz var. Burada yeni yine. E, Türkiye'nin direkt bir yanından toplanan yardımlarla bir tane de e, ilk bir eğitim binası yapıldı. Sadece çocuk gelişim birine özellikle. 1980 şu anda resmi kayıt öğrencimiz. Mesela bale e, kursumuz var. 80 öğrencimiz geliyor. Minikler geliyor. Böyle, hani, e, bizim normalde biraz sonra vereceğim Facebook adreslerinden de e, dinleyicilerimiz e, takip edebilir. E, oradaki çocuklar e, Çocukların bale yapışlarını görünce, cimnastik gösterilerini görünce insan gerçekten çok etkileniyor. Hı hı. Cimnastik kursumuz var mesela, 200 bir öğrenci geliyor. Yine bunların da müzik alanında keman, gitar, e, bağlama, piyano gibi kurslarımız var. Yine bunlara e, mesela gitar kursuna 136 öğrenci geliyor. İşte tekvando var, bilgisayar var, futbol, e, basketbol, volleyball, tiyatro, orienteering, resim gibi e, birçok alanda kurslarımız var. Biz çocukları okul saatleri dışında tamamen buraya bağlamak, boş vakitlerini değerlendirmek içlerinden de yetenekli olan çocukları öğretmenlerimiz vasitesiyle yönlendirip onlara ekstra kurslar açarak e, ilgi duydukları alanlarda da açmak istiyoruz. Bizim amacımız bu. Bizim Ha. Onun dışında diğer binanın genel giderleri, işte kırk tahtiyemiz, elektriğemiz... ...bütün giderlerini hepsini dernek olarak karşılıyor. Biraz artık hani gündemden kalktı işin içi çizgi. Evet. Ama bir taraftan e, da çok özür dilerim, lafınızı bölüyorum evet. ama... ...bu meselenin e, yani en azından yardım etme sürecinde... ...bir kere destek olmanın e, gönül rahatlatan bir tarafı olmadığını da... ...aslında bence bu örnek açıklamış oluyor gibi gözüküyor. Eğitim anlamında, yardım anlamında... E,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 Oradaki eğitimleri ne aldılar? Biz de zannet olarak o eğitim süresince destek de onlara maddi destek de var. Üç ay eğitimden aldılar. Daha sonrasında Fordrum e, İlton Otel'de, İslamları da sağlandı. Hı hı. Yani sadece çocuklara yönelik değil, gençlere yönelik de çalışmalarımız var. Lise öğrencileri de bizim için çok önemli. Hı hı. Onları bu merkeze çekmek e, amacım birisi de bu. Üçlerinde yine yetimekli çocukları, gençleri, hı hı. ilgi duydukları alanlara göre onlara eğitimler hazırlamak. Biraz da eğlenceli vakit kesilmelerini sağlamak. Burası bir eğlence merkezi gibi geliyor onlara çocuklar özellikle. Çünkü öğretmenlerimiz biraz ezan gösteriyor bu noktada. Manevi bir önemi var bizim için. O 300 bir kardeşimizin hatırına gelen desteklerle yapıldı. Bu da içlerinde dediğim gibi 25 civarında öğrencimiz var o çocukların kardeşlerimizin çocukları. Onlarla hem kaynaştılar. O çocuklar da acılarını biraz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 Özellikle küçük de bir yerde ee, neden destek olmaz belediye, valilik ve kaymakamlık diye merak ediyorum. Kendi adım. Kaymakamımız Mehmet Bağatın Açı şu anda kendisi İslamı Kıvalı Yardımcısı. Onun projesi e, evet. ve e, hı hı. E, tabii şimdi e, devletimizin imkanları muhakkak kullanılıyor. Dediğim gibi öğretmen e, desteğini dizisine e, Halk Eğitim Markesi'nin kirliğimiz vasıtası ile hı hı. alıyoruz.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 Onların yetimlediği yer halkımızdan biz birazcık bekliyoruz. Hı hı. Ee, yani Yıllarca sürebilir bir hale, e, sürdürülebilir bir hale getirmeye çalışıyoruz. Bunun için de e, birkaç e, denlik adına işletmeler kurup buradan elde edilecek gelirlerin de yine Çocuk Gelişim Merkezi e, adına devam etmesi yönünde çalışmalarımız var. Kiral adına bir tane halı sahamız var. Bu e, yine gelen dolaştır. Işte yine etkiler, gelirlerinizden e, biri halı saha değil mi? Evet, halı var. <gülüyor> Buradan elde etme gelimiyle biraz liderlerini karşılamaya çalışıyoruz ama sadece çalışanlarımızın maaşları bizim ayda 15 bin lira civarında tutuyor. Çünkü evet. bu binada personel ihtiyacı, işte bireylesi, bu konstel düzenleyen arkadaşlarımızın ücretleri vesaire altı çalışanımız var. Bunların ücretlerini biz kendimiz karşılamaya çalışıyoruz. Yani 15-20 bin lira civarında bizim Hı. aylık giderimiz. Sonuçta burası bir eğitim merkezi. Her gün kullanılan malzeme var özellikle kırtasiye noktası. Ya da diğer işte elektrik, su, telefon, internet, personel ücreti temizlik, yakacak gibi giderler var. Gezilere götürüyoruz, bilim alanında yarışmalara götürüyoruz. Götüldüğümüz yarışmalardan derece elde ederek geri dönüyoruz. Ee, yine daha önce e, yaptığımız bilim alanında, yarışmalarda e, derece aldığımız var. E, Yönülükçü çözüm dediği aldığımız var. E, ve ne zaman isterlerse ne zaman alıcı ederlerse, sona yakın bir yerlerden de geçiyorken bile uğratınlar, gelsinler, çocuk gelişim merkezini e, bir görsünler. Buradaki yaptığımız şeyleri görsünler, o çocuklarla sohbet etsinler, dediler de aileler Zaten göreceklerdir.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 Yani direti olarak bir şey yapamazlarsa bile e, en azından e, etrafımda bu işe vermiş kişilere ulaşmalarını e, istirham ediyorum. E, Sonra unutmayalım çocuklar için el ele yine Sonra da e, onların geleceğine aydınlatma bir noktasında güzel çalışmalar yapılmalarına e, destek olmalarını istiyorum. Çok teşekkür ederiz Selami Bey katkınız için tekrar. Ee, biz izlemeye efendim. devam e, edeceğiz.